aşığı, sevdalısı ümmetinin meslihidir Ebu Zer el Bugün onun hayat defterinin sayfalarını çevirip onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Evet dostlar, sözün hakkını hakkıyla vermek için vakit sözü sahibine bırakma vakti. Siyer alanında yaptığı çalışmalar ile yakinen tanıdığımız Sahabe efendilerimizi tanıma, onların hayatlarındaki güzellikleri hayatlarımıza taşıma noktasında kendisinden çok istifade ettiğimiz Siyer Araştırmaları Merkezi Kurucusu Muhterem Hocamız Muhammed Emin Yıldırım Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Ebu Zer-i radıyallahu anh için kurulan bu meclise, bu sofraya icabet eden siz değerli dostların önünde oturmaktan haya ettim. Madem siz bu coşkuyla burayı doldurdunuz, ben de sizi ayakta konuşacağım inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen çok farklı bir isme misafir olacağız. Hazreti Ebuzer demek kolay değil. İşin başında size hazırlanmanız için bir şey söyleyeyim. Hazreti Ebuzer dediğimiz zaman aklımıza gelen bir tablo şudur. Elinde taş vardır. Allah için mallarını infak etmeyenler için o taşı atmaktadır. Eğer Ebu Zer'den taş almak ondan taş yemek gibi bir hazırlığınız varsa bugün Ebu Zer dememizin bir anlamı olacak. Yok eğer biz o gelen taşları kendimize almayacaksak o gelen taşlardan biz de nasiptar olmayacaksak o halde sadece burada bırakmış olacağız. Onun için Hazreti Ebuzer demek acıtır insanı. Çünkü o bir hakikati dile getirir. Hakikati dile getirmek de acıdır. Acı olmasına rağmen biz bugün burada ayak izlerinin bulunduğu bu coğrafyada hep beraber Ebuzer-i Gıfari radıyallahu anh diyeceğiz onu anlamaya çalışacağız onun bu topraklara bıraktığı o güzel kokuyu hep beraber algılamaya hissetmeye çalışacağız Rabbim hepimize bunu nasip eylesin Afyon ya da tarihteki ismiyle Amuriye çok bereketli bir coğrafyadır bilmem ki Afyonlular Bu toprakların kıymetini Hak ettiği oranda Biliyorlar mı Bildiğinizin bir resmidir Bugün burada olmanız Ama ben Bilenlere tekrar olsun diye Bilmeyenlere Bir hakikati duyurmak için Bugün burada Bu toprakların Değer ve kıymetini Sizlerin nazarlarına vermek istiyorum Çok eski bir yerleşim yeri burası Amuriye. Emirdağ ilçesi 12 kilometrelik bir mesafe şu anda kalıntıların orada olduğunu biliyoruz. Orta çağ İslam tarihi kitaplarında biz oranın adını çokça duyuyoruz. Ama biz Amuriye'nin adını en fazla Selman-ı Farisi'nin adıyla duyuyoruz. Biliyorsunuz selman Farisi İran'ın İsvahan şehrindeydi. Mecusi bir ailenin çocuğuydu ama bir gün yüreğine hakikat aşkı doldu. Çıktı oradan geldi Şam'a. Şam'da aradığını bulamadı. Arayışını devam ettirdi. Şam'dan Musul'a geldi. Musul'dan arayışını devam ettirdi. Mardin Nusaybin'e geldi ve Nusaybinden de Amuriye'ye yani sizin bu topraklarınıza geldi. Selmanı Farisi'nin Afyon'da ikamet süresi tam 12 yıldır. 12 yıl boyunca bir hakikat savaşçısı olan Selmanı Farisi sizin bu topraklarınıza hakikatin aşkını ekerek burada kalmıştır. Sonra buradan Beni Kelb kabilesinden bir zat ile Vadi-i Kura'ya yani Tebuk'a doğru yürümüş. Oradan Yesrib'e giderek Yesrib'de aradığı hakikat olan Muhammed'un Resulullah'ı bulmuştu. Afyon demek, Amuriye demek, sadece Ebu Zeri Gıfari de demek değilmiş, Selman-ı Farisi demekmiş. Bu topraklar ne zaman İslam'la ve ezanla buluştu biliyor musunuz? Benim canım kardeşlerim hicretin 23. yılı Hazreti Ömer şehit olup İslam'ın o büyük idaresini Hazreti Osman'a emanet ettiği zaman içlerinde Hazreti Ebu de bulunduğu İslam orduları buraya gelecek ve burayı ezanla İmanla tanıştıracaklardır. Hicretin 23. yılı demek... Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin... Vefatının üzerinden 12 yıl geçmiş demektir. 12 yıl geçmeden... Ar Anadolu'daki birkaç yer daha İslam'la tanışmıştı. Ama bu topraklar İslam'la tanıştı. Ezana kavuştu. Ammuriye demek... Afyon demek... Ne demektir biliyor musunuz hicretin 49. yılı içlerinde sahabilerin olduğu o güzide ordu belirlenen hedef olan Kostantiniyeye, yani bugünkü adıyla İstanbul'a yürüdükleri zaman durakları burasıydı Ammuriye'de gelip konaklayacaklardı o ordunun içerisinde kim var Ebu Eyyub El Ensari var o ordunun içerisinde kim var? Abdullah İbni Abbas var. O ordunun içerisinde kim var? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer var. O ordunun içerisinde kim var? Büyük komutan Fadala İbni Ubeyt var. Daha sayayım mı size? Radiyallahu anhu mecmain. Hepsinin ayak izleri var bu topraklarda. Niye bu coğrafyada... İman adına bir canlılık her zaman vardır. Çünkü bu topraklara imanın tohumunu eken sahabe-i kiram efendilerimizdir. Allah onların ektiği tohumu zayi etmeyecek. Sizler o gün ekilen o tohumun meyvelerisiniz inşallah. Onların ektikleri bugün meyve veriyor. Yarın o meyvelerin daha da olgunlaşacağına hep beraber şahit olacağız inşallah. Hazreti Ebuzer demek sadece bir yönlü insan demek değildir. Bakın dostlar. ve vesselam efendimiz her bir sahabiyi aslında hayatın başka alanlarında kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara Örnek ve önder olmaları için bir alanda istihdam etmiştir. Bu istihdam ilahiyedir. Bu istihdam nebevidir. Sadakati öğrenmek isteyen varacaktır Hazreti Ebu Bekir'in kapısına. Adaleti öğrenmek isteyen varacaktır Hazreti Ömer'in kapısına. Hayayı ve edebi öğrenmek isteyen varacaktır. Hazreti Osman'ın kapısına ilmi ve cesareti öğrenmek isteyen varacaktır Hazreti Ali'nin kapısına. Peki biz bugün onun adına kurduğumuz bu sofrada Hazreti Ebu Zer'den ne öğreneceğiz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle onun hayatında öne çıkmasını istediği ve herkese örnek ve model olsun diye nazarları onun üzerinde yoğunlaştırdığı hususiyet ney? Bakın Efendimiz onun için ne diyor? Ebu Zer benim ümmetimin Mesihidir. Ebu Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdü ile yürür. Alın siz buradan Hazreti Ebu Zer'den öğreneceğimizi bakın aleyhissalatü vesselam efendimiz onun için ne diyor ne gök ne yer Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü kendi üzerinde ve altında barındırmadı o hak sözlüydü doğru sözlüydü başına geleceklere hiç takılmadan ne gerekiyorsa onu yerine getiren bir yiğitti siz bakmayın. Hazreti Ebuzerin sadece bir biz, biz, bizim bir özelliğini bilmemize. O çok farklı bir idi, biriydi. Takva adına bir abideydi. Zühdün en güzel hali onun hayatında, onun şahsında gerçekten bambaşka bir hale gelmişti. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam zühdü Ondan öğrenmemiz için Onu o alanda istihdam edince Bize bir hakikati de söyledi Ebu Zer her işin adamı değil Sadece o alanın adamıdır O alanda Allah Resulü Onu geliştirmiş ve o alanda örnek olmuştur Öyleyse gelin Hızlı bir biçimde Onun o bereketli hayatını Şöyle bir anlamaya çalışalım. Nereden Ebu Zer? Gıfar kabilesinden. Rifar kabilesi neresi? Mekke'ye 250 kilometre. Medine'ye 200 kilometre. Tam Mekke ile Medine'nin ortasında. Bedirle ile Rabig denen bölgenin hemen yanı başında. Rifar kabilesinin bir özelliği var. İnanılmaz derecede... Eşkıyalık affedersiniz O kabile içerisinde Yaygındır İşleri güçleri Gelen geçen kervanları vurmak Kervanlardaki Malları gasp etmektir Ve Hazreti Ebuzer de Bu işte epey mahir Birisidir Onun kendisinin kurduğu bir grup var Çete diyeyim Daha iyi anlaşılsın Kurduğu bir çete var O çeteyle Haram ay bile dinlemeden biliyorsunuz haram aylarda yasa savaşmayı Araplar da yasak görürler haram ay bile dinlemeden gelen geçen kervanları vurur ve böyle bir haldeyken yıllar geçer Ebu Zer 37 yaşına geldiği zaman bir gün içine bir hakikat aşkı düşer. Ve kendi kendine bazı şeyleri sorgulamaya başlar. En son onların putu olan Gifar kabilesinin de tazim ettiği put olan Menat putunun karşısına geçer. Eline alır bir taş o puta hızlıca atar. Aynen yıllar sonra Müslümanların Mina'da şeytanları taşlarcasına o puta bir taş atar. Taş gider, hızlı bir biçimde menata değer ve bir ses çıkarır. O ses bir anda Ebuzer'i sarsar. Kendi kendine der ki, bu mu benim ilahım? Daha kendisini korumaktan aciz, cansız. Bizim kendi ellerimizle yaptığımız bu put mu benim ilahım olacak? Ve o anda Ebuzer. Elindeki bütün işleri bırakır. Çöllere düşer. Hakikat adına aynen Selman-ı Farisi gibi bir hakikat arayışının içerisine girer. Arıyor ama yol rehberi olacak bir rehber yok. Kendi kendine duası şu. Allah'ım diyor. Biliyorum ki kavmimin taptığı din senin razı olacağın din değil ama ben sana nasıl ibadet edeceğimi de bilmiyorum ne olur bana yardım et ve beni hak dinine ulaştır bunu diye diye Ebu Zeri Gıfari bir anda secdeye kapanır daha Efendimiz yok ortada Allah Resulü ile 3 sene sonra görüşecek 3 sene sonra tanışacak ama Ebu Zer peygamberi görmeden namaz gibi bir ibadete başlamıştır. Secdesi vardır, rükusu vardır ama kıraatı yoktur. Namaza peygamberi görmeden başlamış bir yiğittir Ebu zer Gifari. Bu haldeyken aleyhissalatü vesselam Efendimiz miladi 610'da bir kadir gecesinde Arzın emini olarak Hira'da beklerken semanın emini olan Cibril'i emin en büyük emniyetin ve güvenin kaynağı olan ilahi kelamın ilk beş ayetini getirir. Duyulur iman edenler bir elin parmaklarını geçer. Geçip gelen kervanlardan Mekke'de bir peygamberin ortaya çıktığını duyar. Kardeşi vardır onun Üneis isminde. Üneis der sen şair adamsın sözden iyi anlarsın. Var git Mekke'ye orada bir adam çıkmış peygamberlik iddiasında bulunuyormuş. Dinle sözlerini bir iyice gözle bana haber getir. Üneis gider dinler Müslümanları görür ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Tanışma imkanı bulmaz. Müslümanlardan bazı şeyleri dinleyerek o bilgileri alır gelir. Gıfar kabilesine. Hazreti Ebu Zer'e Zer o bilgileri verince Hazreti Ebu Zer'in yüreğinde daha da aşk ziyadeleşir ve o artık Üney'si de beklemeden kendisi çıkıp gider Mekke'ye. Varır Mekke'ye. Efendimiz'i tanımıyor Oturur Kabe'de Efendimiz'i beklemeye başlar Bir ay boyunca Sadece azığını Zemzem eder Zemzemden başka bir şey yediği yoktur Hatta birçok rivayette Biz şunu biliyoruz Sadece zemzem suyu içerek Epey de bir kilo almıştır Bir ay sonra O günlerde yaşı On olan Hazreti Ali'nin dikkatini çeker bu yabancı ve bir ayın sonunda yaklaşır Ebu Zer'e amcadır çünkü yaşça çok büyüktür. Belli ki yabancısın seni evimde misafir etmek isterim. Hazreti Ali alır onu babasının evine Ebu Talib'in evine getirir. Üç gün boyunca Hazreti Ali hiçbir şey sormayacaktır. Anadolu'muzda güzel bir gelenek vardır. O geleneğin kaynağı bu olsa gerek. Evlerine gelen misafire üç gün boyunca niye geldin diye sorulmaz. İzzet yapılır, ikram yapılır, üçüncü günün sonunda sorulur. Hazreti Ali de aynısını yapıyor. Üçüncü günün sonunda soruyor. Ey amca diyor, seni buraya getiren şey nedir? Hazreti Ebuzer Zer diyor ki, bir sır söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Ben buraya peygamberlik iddiasıyla çıkan bir adamla tanışmaya geldim. Sen onu tanıyor musun? Hazreti Ali diyecek ki tam da yerine gelmişsin. O hem benim babam sayılır hem de benim amcamın oğludur. İstersen seni ona götürürüm. O safa tepesinde bir evde. O ev Darul Erkam. Ama o eve giderken benle seni Mekke müşrikleri bir arada görmemeli. 10 yaşındadır Hz Ali. Aklına kurban olduğumuz bir plan yapar. Der ki ben önde yürüyeyim sen arkamda yürü. Eğer bir tehlike görürsem ayakkabımla uğraşır gibi yaparım. Çeker yanımdan gidersin. Bir sıkıntı olmazsa benim girdiğim eve sen de gir. Hazreti Ali'nin bu planıyla Ebuzer Hazreti Ali'nin arkasında yürümeye başlar. Yıllar sonra biz göreceğiz. Hazreti Ebuzer sahabe içerisinde Hazreti Ali deyince kalbi yerinden çıkar gibi olur. O Ali'ye sevdalıdır. Ali'nin aşığıdır. Niye aşık olmasın? Sizi hidayete taşıyana siz aşık olmaz mısınız? Hazreti Ebuzeri peygamberin huzuruna taşıyan Ali idi. Onun için Ali'ye karşı muhabbeti bambaşkadır. Varıyor Erkam'a... Efendimiz görüyor. Gel ey Arap kardeş diyor. Daha kim olduğunu bilmiyor. Gel ey Arap kardeş deyip Hazreti Ebuzeri huzuruna çağırıyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ebuzer? Es-selamu Aleyküm diyor. Efendimiz ve Aleyküm Selam diyor. Daha selam yok. Yıllar sonra selam Medine'de Müslümanların parolası olacak. Ne zaman selam Müslümanların parolası olunca Hz. Ebuzer yeminle şunu söyleyecek. Vallahi ben Kur'an'dan önce selamı verdim. Peygamber de selamıma icabet etti. O Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmuş bir yiğit insandı. Allah Resulü'nün önünde iman etti. Şehadet cümlesi onun dilinden çıkınca zaten tevhide doğru yürümüş olan Selman-ı Farisi orada eksik kalanı da söyleyerek kelime-i tayyibeyi tamamladı. La ilahe illallah demişti aslında eksik kalan Muhammedun Resulullah'tı. Onu da o gün orada diyecekti. Efendimizden bir miktar ayetler okudu. Ayetleri okur okumaz Hazreti Ebuzer'in tavrışı, "Ya Resulallah, ne olur bana müsaade et. Çıkayım, gideyim Kabe'nin avlusuna bu ayetleri okuyayım." Efendimiz, "Hayır." diyor. "Eğer bunu yaparsan benim kalbim sana zarar verir. Ne yapacaklar ya Resulullah? Dövecekler mi? Dövsünler. Öldürecekler mi? Bundan daha güzel bir şey için ölümmeyecek de ne için ölünecek Allah aşkına? Ve efendimizden izni koparacak. Varacak Kabe'nin avlusuna. Ey Kureş diyecek. Beni dinleyin diyecek ve başlayacak Kur'an'dan ayetler okumaya. O okudukça onun üzerine çullanacak Mekke'nin kara yüzlü adamları ve ellerinden geldikçe Hazreti Ebuzer'i dövecekler. Döve döve bayıltacaklar. Bayıldığı anda onu o halde bıraktıkları zaman efendimizin daha Müslüman olmamış olan amcası Hazreti Abbas gelecek. Ey Mekkeliler ne yaptınız siz? Sizin kervanlarınız onların kabilesinden geçiyor. O Gıfarlı Ebuzer'dir. Şimdi onun ailesi sizin kervanlarınızı oradan geçireceğinizi zannediyorsunuz. Öylelikle bırakacaklar. Kan revan içinde taşınacak. Hazreti Ebuzer Erkam'a. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Ey Ebuzer ben sana demedim mi, benim kavmim sana zarar verir. Ya Resulallah, vallahi hiçbir şey olmadı. Ne olur izin ver, bir daha gideyim. O Ebu Zer'dir. Allah yolunda neyi varsa feda eden bir yiğittir. Efendimiz izin vermeyecek. Ama Ebu Zer, rahat duran birisi değildir. Bir akşam dolaşırken Mekke'nin sokaklarında, İsaf ile Na ile Putu'nun arasında kadınların gidip geldiğini görür. Sorar Mekkeli kadınlara. Nedir bunlar? Biliyor aslında ne olduğunu. Ama bir mesaj verecek onlara. Nedir bunlar? Bunlar bizim putlarımızdır. Biri İsaf, biri Na ile. Biri dişi, biri erkek. Hz. Ebuzer alaycı alayıcı bir ifadeyle. Evlendirin bu putları da çocukları olsun diyecek. Alay edildiğini bildikleri için o anda bir çığlık koparacaklar o kadınlar ve toplanacak Mekke ahalisi Ebu Zer'i yine dövecekler. Bayıltana kadar yine daya yiyecek, yine Darul Erkam'a taşınacak. Bu sefer aleyhissalatü vesselam şunu diyecek, ey Ebu Zer sen burada olduğu müddetçe rahat durmayacaksın ama şu anki zaman meydanlara çıkır, çıkıp haykırma zamanı değil. Şimdiki zaman Risaletin davasını taşıyacak yiğitler yetiştirme zamanıdır. Git Gifar kabilesine ben çağırmadıkça da gelme. Orada kendi kavminin içerisinde dur onları İslam'a davet et. Ne zaman ben sana gel dedim. O zaman gel. Ne zaman Efendimiz gel diyecek biliyor musunuz? Tam 15 sene sonra. Efendimiz biliyor Ebu Ebuzerin Ebu tabiatını çok iyi biliyor. O Mekke'de olduğu müddetçe her gün bir iş yapacaktır. Ama Efendimiz şu anda Müslümanların ona hazır olmadığı için meselenin olgunlaşması adına Hazreti Ebu Zer'i Gifar kabilesinde tutacaktır. Yıllar geçecek. Hendek gazvesi olacak. Hicretin beşinci yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturmuş meclisin birinde sohbet ediyor. Ötelerden bir karartı görünüyor. Büyük kalabalık bir grup Ebu Zerce tekbirler getirerek Allah'ın birliğini daha en gür sedayla duyurarak Medine'ye doğru yürüyorlar. Müslümanlar korkuyor. Kim bu yabancılar gelenler diye haber geliyor. Gelen Gifar kabilesidir. Gelen Eslem kabilesidir. Efendimiz kalkıyor ayağı ve yıllardır görmediği Ebu Zer'i orada karşılıyor. Orada Efendimiz... Ebu Zer'e öyle bir sarılıyor ki Hz. Ebu Zer şunu diyecektir. İki kez Efendimiz bana sarıldı hayatım boyunca ben onları unutmayacağım. Biri o gün biri de vefatına yakın. Hz. Ebu Zer gelecek arkasında Gıfar kabilesi Eslem kabilesi Müslüman olmuşlar. Efendimiz soracak kim bunlar? Ya Resulallah Gıfar kabilesi diyecek. Allah Resulü onların isimlerini güzel bir biçimde yorumlayacak. Allah gıfara mağfiret etsin diyecek. Sonra soracak bunlar kim? Eslem kabilesi diyecekler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlar için de diyecek ki Allah onları selamete çıkarsın salim kılsın. Hicretin beşinci yılı. Efendimiz'in vefatı hicretin on birinci yılı. Hazreti Ebuzer'in Medine'de Peygamber Aleyhisselatu vesselamla kaldığı zaman zarfı sadece altı yıldır. Sadece o altı yılı ben size saatlerce anlatmam lazım. Ama ona ne benim takatim ne de sizin takatiniz yeter. Birkaç rivayet söyleyeceğim. Medine'ye gelir gelmez Suffa mektebinin en gözde talebelerinden biri olur. Öyle bir ilim elde eder ki sahabe onun için şunu söyleyecektir. Vallahi Ebu Zer'in elde ettiği ilim aynen Abdullah İbni Mesud'un elde ettiği ilim gibidir. Hazreti Ali ne diyecek onun için? Ebu Zer ilmi bir kabın içerisine doldurmuş, kabın ağzını da sıkıca bağlamıştır. Ondan ilim asla zayıf olmaz. Hz. Ebuzer sufada Suffa'da böyle bir zaman geçirecek ve değerlendirecek. Biz onu kardeşlik hukuku çerçevesinde bu hukuk nasıl işletilir ona dair bir tablo içerisinde de görüyoruz. Bakın kardeşliği konuşuyoruz verdi Hazreti Bilal'i. Ama bir gün insanlık hali Hazreti Bilal'le tartışırken "Uskut yebne Sevda" diyor. "Sus ey siyah kadının oğlu." Hazreti Ebuzer bu sözü söyleyecek biri değil ama bir anda sinirlenmiş ve ağzından çıkmış. Hazreti Bilal o kadar kırılır ki bu söze hiçbir şey söylemez. Hazreti Ebuzer'e Çıkar gelir efendimize Ya Resulallah der Ebu Zer ile aramızda bir tartışma vardı Ebu Zer bana Sus siyah kadının oğlu dedi Efendimiz o anda gadaplandı Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nasıl sinirlendiğini Sinirlendiği zaman Alnında mübarek bir damar vardı Şişerdi böyle Ve sahabe anlardı Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ciddi bir biçimde kızdığını. Bana çabuk Ebuzer'i çağırın. Ebuzer huzura gelir. Ey Ebazer, senden halen cahilliyenin kokusu geliyor. Bu cahiliyenin söyleyeceği bir sözdür. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini renginden dolayı. Dilinden dolayı, ırkından dolayı, kavminden dolayı asla kötüleyemez. Hiçbir şey demeyecek Hazreti Ebuzer. Çıkacak. Bakın nasıl özür dilenir? Hazreti Ebuzer Ebuzerce bize gösterecek. Varacak Bilal Habeşinin evine. Koyacak başını o evin eşiğine. Ve Bilal'e diyecek ki Bilal o ayağını seni ve Resulullah'ı gadaplandıran şu sözleri söyleyen bu ağza koymadıkça bu başı senin eşiğinden kaldırmayacağım. Bilal diyecek ki kalk diyecek. Kabul ettim özrünü diyecek. Hayır vallahi o ayağını ağzıma koymadıkça. Ağzıma vurmadıkça ben başımı senin eşiğinden kaldırmayacağım. Bilal bakacak ki kalkacak gibi değil. Yavaşça ayağını Ebu Zer'in ağzına değdirecek. Ebu Zer'ce bir tevbedir bu. Ebu Zer pişmanlığını böyle ifade edecektir. Biz onu Medine'de Gâbe seriyesinde görüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu Beytul male ait develerin önüne göndermiştir. Oraya hanımı Ümmüzer ve oğlu Zer ile beraber gitmiştir. Bedevi liderlerden Uyeyne İbni Hıs'ın adamlarıyla beraber o develeri elde etmek için oraya bir sefer düzenlemiş. Hazreti Ebu Zer'in oğlunu orada şehit etmiş hanımı Ümmüzer'i de Kaçırıp develerle götürmüştür. Ve Ebu Zer Medine'de şehit babasıyım diye övünçle gezecektir. Daha sonra Efendimiz bir sefer düzenleyecek. Ümmü Zer'i de kurtaracak. Develeri de kurtaracak. Ama Ebu Zer'in Zer isminde oğlu cennete şehit olarak yürüyecek. Hazreti Ebu Zer'in Medine'deki hatıralarından birkaç tanesi. Ama Hazreti Ebuzer Zer deyip de Tebuk gazvesini anlatmamak olur mu dostlar? Hicretin dokuzuncu yılı zorluk seferi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bizans'ın üzerine otuz bin kişilik bir askeri sefer düzenleyecek. Zorluk seferidir. Ceyşül Osra'dır. Efendimiz o seferi düzenleyebilmek için... Müslümanlardan mal istiyor infak istiyor Verenler veriyor Verenlerden bir tanesidir Hazreti Osman O 30 bin kişilik ordunun 10 binini o donatacak Ceyşil Osra'yı Ceyşil Osman'a Osman'ın ordusuna çevirecek Ama Hazreti Ebu Zerim Verecek hiçbir şeyi yok Hiç olmamıştır da zaten Hiç olmamıştır Tebuk gazvesine gitmek istiyor. Binecek yaşlı bir deveden başka bir şey yok. Ama Hazreti Ebu Zer'in Ebu Zer'ce bir davranışı var. Hayatı boyunca onun bunun malının üzerinden Ebu Zer'lik yapmamıştır. Kendi malının Ebu Zer'idir o. Onun için onu siz birilerinden bir şey isteyerek görmemişsinizdir göremeyeceksinizdir Tebuk gazvesi sırasında da yola çıktığı zaman Hazreti Ebuzer yaşlı devesine binecek kimselerden bir şey istemeden yola koyulacak Müslümanlar epey yol almışlar yolda Efendimiz sahabeyle ile konuşuyor sahabe soruyor Ya Resulallah Kab bin Malik seferden geri kaldı Efendimiz diyor ki Bırakın onu. Eğer onda bir hayır varsa Allah onu bize kavuşturur. Eğer hayır yoksa Allah sizi ondan ayırdı. Ya Resulallah Hilal İbni Ümeyye seferden geri kaldı. Aynı söz. Bırakın onu. Eğer hayır varsa Allah size kavuşturur. Ya Resulallah Ebu Zer geri kaldı. Efendimiz susuyor. Bir müddet sustuktan sonra o cümle onun mübarek ağzından çıkıyor. Çünkü Efendimiz çok iyi tanıyor. Ebu Zer seferden geri kalacak birisi değil bir iş olmuştur. Aradan bir müddet geçiyor bir kişi gözüküyor. Hazreti Ebu Zer yaşlı deve ile yola devam etmeyi düşünmüş ama deve bir türlü o yolu yürüyememiş. Bakmış ki bu iş deveyle olmayacak. Ebu Zer mazeret adamı değildir. Onun kitabında bahane yazmaz. Salacak deveyi çöle yayan bir biçimde zorluk ordusuna kavuşmak için ayaklarıyla yürüyecek. Dikkat buyurun yaşı o günler 65'tir. 65 yaşında ama yiğit mi yiğit çöl yollarını yürüyerek geçen birisidir. Karartıyı görecek sahabe merak edecek. Kim acaba bu? Efendimiz tanıyor adamını. Kun Ebazer diyecek. Gelen Ebuzer'dir diyecek. Yaklaşacak ve Ebuzer olduğu anlaşılacak. Allah Resulü o günden son güne kadar Ebuzer'in değerini aleme duyuracak o cümleyi söyleyecek. Rahim Allahu Ebazer. Yemşi vahdehu ve yemutu vahdehu ve yubasu vahdehu. Allah Ebuzer'e rahmet eylesin. O tek başına yürür. Tek başına ölür. Tek başına haşr olur. Ebuzer tek başına ümmettir Hz. İbrahim gibi. O İnsanların içerisinde pek yoktur. Tabiatı onu kaldırmaz. Bir gün gelecek efendimize. Ya Resulallah! diyecek. Falanı davet mektubuyla şuraya gönderdin. Filana valilik verdin. Başkasını zekat memurluğuyla şuraya gönderdin. Bana da bir görev ver. Ben de bir şeyler yapayım. Ebazer sen o işlerin adamı değilsin. O iş senin işin değil. Ama Hazreti Ebu Zer bu meseleyi biraz farklı anlayacak. Onun affına sığınarak söyleyeceğim. Zannedecek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir işte görev almayı tamamen sahabeye yasakladı. Böyle bir şey zaten olmazdı. Çünkü sahabenin birçokları görev almışlardı. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Çok samimi, çok seviyor arkadaşlarını. Eğer bir arkadaşı devlet işlerinde görev alırsa onunla artık konuşmuyor. Bu Ebu Zerce bir tabiattır. Kabul edilmesi için değil, onun anlaşılması için söyleyeceğim. Ebu Musa ile Şari, Hazret Osman döneminde vali olarak atanıyor. Geliyor bir gün Medine'ye. Kardeşim diye Ebu Zer'e koşuyor. Ben senin kardeşin değilim diyor. Vali olana kadar benim kardeşimdin şimdi değilsin diyor. Bu Ebu Zer'i farklı bir haliyle bize resmeden bir haldir. Onun bu hassasiyetinin vefatına kadar devam ettiğini biz göreceğiz. Efendimizin zamanında onun hali böyledir. Hz. Ebu Bekir gelecek hilafete... İki buçuk yıl boyunca Hz. Ebu Bekir İslam Devleti'ni zorlu bir süreçten geçirirken Ebu hep onun yanındadır. Hz. Üsamen'in ordusundadır. Ridde Savaşları'nda Halid bin Velid'in yanındadır. Ve diğer savaşlarda Hazreti Ebu Bekir ondan razı, o Hz. Ebubekir'den Bekir'den razı olarak gidecektir. Hz. Ömer devri gelecek... On buçuk yıl İslam'ın izzet günleri Fetih günleri Hazreti Ömer döneminde de Hazreti Ebuzer Hep atının üzerindedir Bana ne demeyecek Ben yaptım Biraz da başkaları yapsın demeyecek Arkasına bakmayacak Hep ben mi yapacağım deyip Kendisini nazara vermeyecek Değil mi ki iş Allah için yapılır Allah rızası için yapılır Ebu Zer'in tavrı hep böyledir. Ve Hazreti Ömer zamanında birçok fetih işi harekatında onu göreceksiniz. 72 yaşında Kudüs'ün fethine katılacak. Mısır'ın fethine katılacak. Anadolu'nun birçok fethinde onu görüyoruz. Hazreti Ömer'in şehit olacağı zaman hicretin 23. yılı Şam valisi Amuriye'ye yani sizin topraklarınıza bir ordu gönderecek. Hazreti Ebuzer'in yaşı kaç? 74 yaşında. Ve buraya gelecek atının üzerinde 74 yaşında Afyon'a gelecek. Afyon'un fetinde bizzati görev alacak. Burada ne kadar kaldı bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Amuriye'nin fetinden 5 yıl sonra Hazreti Ebuzer dikkat buyurun 79 yaşında Kıbrıs adasına da gidecek. Oranın fetihine de katılacak. Allah aşkına sahabedeki bu cihat aşkını siz nasıl yorumluyorsunuz? Yoksa sadece şöyle mi diyoruz? Onlar büyük adamlar. Ya biz onların bu topraklara ektikleri bu iman tohumlarını Zayi etmeme adına bize hiçbir şey düşmüyor mu? O ki 80 yaşında buradaydı. Allah adına Allah namına Medine'de peygamberin yanında ölmek dururken bu topraklarda ölmeyi göze alarak buralara gelmişti. Biz de buradan kendimize almamız gerekenleri almamız gerekiyor. Kıbrıs fethinden sonra Şam'a gidecek. O günler. Hazreti Ömer şehit olmuş. Hazreti Osman İslam devletinin halifesidir. Üçüncü halifedir. Ama Şam'a gittiği zaman farklı bir manzara ile karşılaşır. Şam valisi koca bir saray yapmıştır. Hiç Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde Müslümanların alışık olmadığı bir şeydir. 80 yaşındaki o ihtiyar delikanlı Varacak Şam Sarayı'nda Şam'ın valisinin huzuruna ve şunu diyecek ey vali eğer bu sarayı sen Müslümanların parasıyla yaptınsa bu bir ihanet sen ise bir hainsin. Eğer bu sarayı sen kendi paranla yaptınsa bu bir israf sen ise bir müsrifsin. Ebu Zerbu. Dedim ya taş gelir başımıza. Ebu Zerri konuşmak insana onun taşlarından nasipdar ettirir insanı. Ve o günler orada kaldığı günler boyunca hep tavrı böyledir. Bir gün Medine Soka Şam sokaklarında şunu haykıracak. Evinde ekmeği olmamasına rağmen halen İsyan etmeyen adamın aklına şaşarım diyecek Vali bakacak ki işler zora giriyor Hazreti Osman'a bir mektup yazacak Çağır diyecek Ebu Zer'i Medine'ye Yoksa burada bize rahat vermeyecek Hazreti Ebu Zer gidecek Medine'ye Medine'ye varınca orada da durmayacak Orada da aynı tavır Orada da aynı söz Ve Hazreti Osman bakacak ki İşler biraz farklı bir noktaya geliyor. Çağıracak Hazreti Ebuzer'i, seni diyecek. Allah Resulü'nün ganimet develerini baktırdığı yer olan Rebeze'ye göndereceğim. Oraya gideceksin. Senin kabilene yakın bir yerdir. Orada yaşayacaksın. Hazreti Ebuzer çok sevdiği Hazret Osman'ın bu sözüne hiç itiraz etmeyecek. Çıkacak hazırlıklarını yapacak Hazreti Hasan Hazreti Ali'nin oğlu biliyorsunuz ona amca derdi amca diyecek ne oldu gözyaşları içerisinde söylediği bir tek cümle vardır Belazuri'nin Ensabul Eşrafından naklediyorum size Osman beni hicretten sonra bir daha bedevi yaptı diyecek. Ben ki şehirde yaşamalıydım ama beni çöllere gönderdi. Bana düşen itaat etmektir. Varıp gidecek Rebeze'ye. Hanımı var yanında. Kızı var, bir de hizmetlisi var, başka kimse yok. İki yıl boyunca Rebeze'de yaşayacak. İkinci yılın sonlarında hastalanıp yatağa düşecek. 80 küsür yaşındadır. Hanımı anlayacak ki Ebu Zer, Ölüm yolundadır. Ağlamaya başlayacak. Çölün ortasında sen yaşlı ben yaşlı. Şimdi vefat etsen seni ben nasıl defnederim diyecek. Korkma müzer diyecek korkma. Bak bir gün ben bir grup sahabiyle beraber Efendimizin huzurunda oturuyordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki. İçinizden bir tanesi çölde tek başına vefat edecek. Onu Müslümanlardan bir grup görecek ve o grubun içerisinde salih bir adam onu defnecek Ey Ümmüzer bakıyorum o grubun içerisinde ve vesselam efendimizin bu sözü söylediği zaman orada olanlar içerisinde Hayatta kalan sadece benim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her sözünde doğruydu. Bu sözünde de doğru olacak. Korkma Allah bize Müslümanlardan bir grubu gönderecek. Son anlarıdır. 14 kişilik bir grup geliyor. İbni Abdilber'in el istiabında o gruptaki isimlerin bazıları da verilir. 14 kişilik küçük bir kafile. Geliyor atın üzerinden ufak tefek yaşlı bir iniyor. Varıyor ümüzerin yanına çadırın içerisinde Ebu Zer'i görmemiş. Kimsiniz diyor. Ben ümüzerim diyor. İçeride çadırda Allah Resulü'nün ashabından Ebu Zer var diyor. Bir anda o küçük adam o çok büyüktür. Siz bakmayın onun küçüklüğüne. O küçük adam bin büyük bir adam oluyor. Ve yıllar önce ve Selam efendimizin Tebuk gazvesinde söylediği sözü söylüyor. Allah Ebuzere rahmet eylesin. O tek başına yaşar, tek başına ölür, tek başına da haşrulur. Sadak da ya Resulallah'dır. Kimdir bu sözlerin sahibi biliyor musunuz? Abdullah İbni Mesud varacak. Kardeşim diyecek. Hazreti Ebuzer'i bağrına basacak. Hazreti Ebuzer hatırladın mı diyecek efendimizin o gün söylediği sözü bak ortaya çıktı. Ben ölüm yolundayım ey İbn Mesud. Ama senden bir talebim var. Yine Ebuzerce bir talep. Yine taş gelecek bize. Ne diyecek biliyor musunuz? Beni sen defnet. Ama kefenimi devlet işlerinde görev almış birinden alma. Devlet işlerinde görev almamış birinden aldığın bir kefenle beni kefenlendir. Ensardan bir delikanlı var o 14 kişilik bir heyetin içerisinde. Gencecik birisi ben hiçbir görev almadım diyor. Sırtında anasının verdiği bir hırka var onu çıkarıyor. Bir cüppe var. Onu çıkarıyor. Bunlarla defnedin diyor. Hazreti Ebuzer de kabul ediyor. Ve Hazreti Ebuzer onlarla kefenlenerek şu anda mezarını bilmediğimiz ama takribi olarak yerini bildiğimiz Rebeze denen yerde tek başına rahimi rahmana yürüyor. Tek başına yaşadı, tek başına öldü. Dirildiğimiz gün onun tek başına ahiretin meydanına yürüyeceğini de göreceğiz. Çünkü bu sözü veren, bu sözü söyleyen, sözünde hiçbir hilaf olmayan, hiçbir yalan olmayan haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Hazreti Ebu Zer'in hayatı böyle bir hayat. Çok şey söylenir ama artık bu kadarıyla kifayet edelim. Ben Hazret Ebu Zer'in hayatından onun rivayet ettiği hadislerden bir hadisi size aktararak sözlerimi noktalayayım. O, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 281 tane hadis rivayet etmiştir. Bakın, sahabenin rivayet ettiği hadislerde şöyle bir özellik var. Herkes Kabiliyeti nispetinde olan hadisleri hıfsında daha fazla saklıyor, ashab-ı kiram içerisinde ve naklediyorlar. diyorlar. Ebu Zer'in rivayet ettiği 281 hadiste de böyle hadisleri görüyoruz. O hadislerden bir tanesi diyor ki dostum Halil'im öyledir o Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle konuşur. Dostum Halil'im bana şu yedi şeyi emretti, yedi şeyi bana vasiyet etti. Ben de hayatım boyunca bu yedi şeyi yapmaya çalıştım. Nedir bu yedi şey? Bir, zayıf ve miskin olanları sevmemi. Bunlar Hz. Ebu e söylenir ama siz de biz de inşallah kendi dünyalarımıza taşıyacağız. Çünkü sözün sahibi Aleyhisselatü vesselam olan efendimizdir. Zayıf ve miskin olanları sevmemi. İki, kendinden daha düşüklere bakıp daha iyi durumda olanlara imrenmememi. Benim altımda olanlara bakmak, üstümde olanlarla ilgilenmemek. Çünkü alttakilere bakarsam halime şükrederim. Üstümdekilere bakarsam Allah korusun mimete karşı küfran haline girelim. Onun için ve vesselam Efendimiz Hazret Ebu Zer'e ikinci tavsiyesi budur. Üçüncüsü hiç kimseden bir şeyler istemememi. Tutmuş mudur Hazret Ebu Zer bunu sonuna kadar? El açtığı yoktur onun. Ne zorluklar görmüştür ne sıkıntılar görmüştür. Ama siz onu el açarken görmemişsinizdir, göremeyeceksinizdir. Dört, akrabalarım ile onlar ilişkiyi kesseler bile ilişkiyi sürdürmemi. Dikkat edin, akrabalarla ilişkiyi söylüyor. Onlar seninle ilişkilerini, bağlarını kesseler bile sen ilişkini devam ettir. Niçin? Sıla Rahim Allah'ın bizden istediği bir şeydir de onun için ve Hazreti Ebuzer sonuna kadar bunu yerine getirmiştir. 5 Ne kadar acı da olsa hakikati söylememi. Acıdır ama hakikat onun dilindedir. Beyil mi ki o doğru sözlüdür? Her daim hakikat onun dilinde vardır. 6 Allah yolunda Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı haykırmayı yapmış mıdır bunu Hazreti Ebuzer sonuna kadar hem Medine'de hem Şam'da hem de nerede bulunursa yedincisi ve sonuncusu la havle ve la kuvvete illa billah sözünü dilimden hiç düşürmemek ve Ebuzeri Gıfari bunu da dilinden düşürmeden Rabbine doğru yürüyecektir. Hazreti Ebuzer'in bize söyledikleri, bizim hayatlarımıza aktarmak istedikleri ve ben sadece bir miktarını söyledim. Duam size şu olsun. Madem Hazret Ebuzer bu topraklara imanın mesajlarını getirdi. Madem bu topraklarda onun emeği var. Onun teri var, onun gayreti var, onun çabası var. Madem sizler Hazreti Ebuzer'in bu topraklara ektiği iman tohumlarının meyvelerisiniz. Yapacağınız iş Hazreti Ebuzer gibi doğru sözlü olmak, Allah'tan başka hiçbir güçten korkmamak. Allah takdir etsin. Allah bilsin. Allah görsün diyip El nedir kaygısıyla değil, Allah nedir kaygısıyla yaşamak. Allah nedir kaygısı, hepinizin kaygısı olması duasıyla, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.